Subhanahu ve taala. Birincisi el Hasib el Kafi. Allah azze ve celal el Hasib'tir. Allah azze ve celal el Kafi'dir. Allah azze ve celal Nisa suresi 6. ayet kelimesinde ve kafa billahi hasiba. Allah azze ve celal Hasib yani hesap gören olarak, hesaba çeken olarak yeter ve yine Allah azze ve celle <gülüyor> Zümer suresi 36. ayet-i kerimesinde E leysallahu bikafin abde Allah kuluna yetmez mi? Ve yuhaffifuneka billezina min seni Allah'tan başkasıyla korkutuyorlar. Oman yudlilillahu fema lahu min Allah kimi hak yoldan saptırırsa onu hak yola iletecek ona hidayet edecek kimse yoktur. Allah Azze ve Celle el Hasiptir. Yani Allah Azze ve Celle bütün kullarının bütün dünyevi ve uhrevi diniyle dünyasıyla alakalı ne kadar kendisini ilgilendiren veya üzen, kederlendiren bir şey varsa Allah hepsine yeter. Allah kuluna yetmez mi? Ve Allah Azze ve Celle kullarının neye ihtiyacı varsa onu kolaylaştırandır ve kulunun sevmediği, kerih görmediği, kerih gördüğü, hoşlanmadığı ne varsa da Allah Azze ve Celle ondan onu uzaklaştırandır. Ve yine elhasip kelimesi Allah Azze ve Celle el -Hasib'dir. Bunun manalarından bir tanesi de Allah Azze ve Celle kulunun yaptığı, kullarının yaptığı her şeyini yapandır? Koruyup gözetendir. Yani nedir? Hiçbir şeyi unutmaksızın onları yazandır. Ve yine Allah Azze ve Celle onların hepsini bilmiş ve bütün amellerin iyisinden kötüsünü, kötüsünden iyisini ayırt etmiştir Sübhanehu ve Teala. Ve yarın kıyamet günü kullarının sevabı ve ekabıyla, cezasıyla kim neyi hak ediyorsa iyilikse iyilik, Kötülükse kötülüğün karşılığını verecek olandır Allah subhanahu ve teala. Bunlar da nedir? Hep El-Hasib kelimesinin Allah Azze ve Celle'nin El-Hasib isminin manası. Yani Allah Azze ve Celle'nin kuluna yetmesi. El-Kafi ismi de hemen hemen buna yakın. Yine Allah Azze ve Celle kulunu kendisini üzen, kederlendiren veya kendisini ilgilendiren her şeyde Allah yeter ve bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin elindedir ve Allah Azze ve Celle'nin yetmesi elayi abde Allah kuluna yetmez mi? Bu yetme dediğimiz kifaye kelimesi genel ve özel olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Genel kifaye yani Allah'ın kullarına yetmesi ile alakalı genel olarak baktığımız zaman Allah Azze ve Celle her ne yaratmış ise işte meydana getirme, yardım, düzenleme olarak bütün mahlukatının hepsine yetendir Allah subhanahu ve teala. Ve Allah azze ve celle kullarını işte zengin kılan veya muhta ihtiyaçlarını gideren, elde ettikleri işte yemeleri, içmeleri bütün sebepleri kulları için hazırlayandır, teçhiz edendir Allah. Subhanahu ve Teala çünkü o el kafidir. Özel ismine baktığımız zaman yani kuluna yetmesi olarak kifayet el kafi özel manasına baktığımız zaman Allah azze ve celle kendisine tevekkül eden kullarına yetendir. Ve onların müttaki kullarının bütün durumlarını ıslah edendir Allah subhanahu ve teala. Talak suresi 3. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فهو Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Yani Allah Azze ve Celle o kulunun yani Allah'a gerektiği gibi tevekkül eden kulunun hem dünyasıyla hem de ahiretiyle diniyle alakalı bütün işlerinde Allah ona kafidir, Allah ona, Allah ona yeter. Eğer bir kul Allah Azze ve Celle'ye gerçekten hakkıyla tevekkül eder ve bütün kalbiyle Allah Azze ve Celle'ye güvenir, Allah Azze ve Celle'ye dayanırsa, bütün işlerini Allah Azze ve Celle'ye havale eder ise ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye karşı imanı, güveni, ve Rabbisine karşı hüsnü zannı artar daha da kuvvetlenir. Ve bu şekilde kuluna Allah'a Allah'ın kuluna tam bir yetmeyle yetmesine yani ona kafi gelmesine sağlar. Ve bu şekilde Allah azze ve celle okulunun bütün söz ve fiillerinde ne yapar? Allah ona yardım eder. Allah onun bütün sıkıntılarını, bütün endişelerini, bütün gam ve kederini giderendir, giderir Allah subhanahu ve teala. Ama bunun sebebini açıklarken, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Kim Allah'a tevekkül ederse, hakkıyla tevekkül ederse, hakkıyla işlerini ona havale ederse, hakkıyla yalnız ve yalnız Allah'a güvenirse bu gerçekleşir ancak. Sebeplere sarıldığı zaman işte bu da gerçekten bir müminin Allah Azze ve Celle'ye sürekli zikirle ve hamd etmesi gereken en büyük sebeplerden bir tanesidir. Sahih-i Müslim'de gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem firaşına yani yatağına <gülüyor> uzandığı zaman şöyle derdi. Elhamdülillahi lezî ve sakana. Bizi yediren, içiren. Ve kefâna ve âvâna. Bize yeten, bize kafi olan, her işimizde bize yeterli olan ve bizi barındıran, sığındıran Allah'a hamdolsun. olsun. Fekem mimmen lâ kâfiye lehu ve lâ Onu, ona kafi gelen, işlerinde yeterli olan ve onu barındıran, nice barındırmayan yani böyle birisi olmayan nice kimseler var derdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşlerim bir kul Allah Azze ve Celle'den bir, güz, bir göz yumup açıncaya kadar dahi Müstahli olamaz. Ondan beri olamaz. Her anında, her saniyesinde, her salisesinde muhakkak Allah Azze ve Celle'ye ihtiyaç duyar. Çünkü koruyucu olarak yeterli olan, doğru yolu gösteren yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dir. O yüzden biz ki namazımızda her zaman اهدنا الصراط المستقيم Ya Rabbi bizi Dost doğru yola ilet diye Allah Azze ve Celle'ye yalvarır dururuz. O yüzden Allah Azze ve Celle dinimiz bize şeriatımız her insanın her bir Müslümanın evden çıktığı zaman Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demeyi meşru kılmıştır. Bismillah tevekkeltu alallah Allah'a tevekkül ettim. V Haula V kuvvete lla Allah'tan başkasında güç ve kuvvet sahibi yoktur. Kim evden çıkarsa böyle demesi gerekir. Biraz sonra hadisi zikredeceğim. Yani bu şekilde nedir? Allah Azze ve Celle onun sıkıntılarını gidermede, ihtiyaçlarını görmede ve onu her türlü şerden, her türlü afetten korumada kendisine düşmanlık edenin düşmanlığını ve kendisine zulmedenin zulmünü bu şekilde korur Allah Azze ve Celle. Ama ne yapmak gerekir? Bu sözleri söz, söyleyip kalpten söyleyip Allah'a tevekkül etmek gerekir. Bu da ve miydi de ve başka sünenlerde gelen Enes İbn Malik radıyallahu anh'unun rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: İza haraca'ar raculun min beytihi. Bir adam evinden çıktığı zaman ve Bismillah, tevekkelte alallah ve la havle ve la illa billah derse işte o zaman hudiye tevkifite vevqite. Ve yani Hak ve sevap yoluna hidayet edir, erdirildin. Ve her türlü dünyevi ve uhrevi işlerinden ne yaptın? Sen kurtarıldın, korundun, Allah sana okunda yeter. Ve her türlü senin düşmanından ve şeytanların şerrinden korundun denir diyor. Ve rivayet devam eder. Ve... Bu sözleri söylediği zaman şeytan onu terk eder. Şeytan ondan ümidini keser. Feyakulu şeytanun ahar başka bir şeytan der ki <gülüyor> Allah azze ve celle'nin <gülüyor> doğru yola ilettiği, ona yeterli geldiği ve ona koruduğu bir adam hakkında sen ne dersin? Yani ona ne yapabilirsin diyor. Demek ki Allah azze ve celle'ye yapılan gerçek bir tevekkül aynı zamanda sizi teşmanınızın şerrinden, zalimin zulmünden ve şeytanın şerrinden korumaya bir vesiledir. Ama hakkıyla tevekkül edersek ve bu sözleri terennüm edersek Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah der isek ne yapar? Hem bu pekide hem Allah bizi doğru yola iletir, hak yola iletir ve bizim her türlü dünyevi ve ahrevi olan ahiretle alakalı kederlerimize karşı Allah bize yeter ve tür bizim düşmanımızın ve şeytanın şerrinden bizi korur. Bismillah, Tevekkeltu ala Allah. Wala hawla wala kuvvete İlla billah. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Kur'an'da Allah Azze ve Celle'ye kulluğumuzu tahkik etmemizi gerçekleştirmemizi ve ona güzel bir şekilde tevekkül etmemizle karşı ne yapmıştır? birçok rivayet zikretmiştir ki bu da nedir bu tevekkülü gerçekleştirebilir ise işte Allah Azze ve Celle'nin mümin kullarına karşı yetmesi yani onlara kafi gelmesi gerçekleşir. Neysa Allahu bikafin abde Allah kuluna yetmez mi? Omen yetoken ala Allahi, fahu hasbu kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. İbn-i Kayyim rahimahullah diyor ki, tevekkül bir insanın <gülüyor> ee, insanların zulmüne ve düşmanların zulmüne gücü yetemeyen, yetmeyen bir kulun onu savuşturabilmesi için en güçlü sebeptir, diyor tevekkül. Ve sebeplerin en güçlüsüdür. Neden? Çünkü Allah ona yeterdir. Her kimin kafisi yani kendisini koruyup gözeteni Allah Azze ve Celle olursa onun yani o kimsenin düşmanının kendisine karşı nedir? Hiçbir emel besleyemez, hiçbir zarar ona ne yapamaz? Asla asla dokunmaz. Kim Allah'a? Gerektiği gibi tevekkül. Ederse. Selefimiz diyor ki kardeşlerim, Selef alimlerimiz Allah Azze ve Celle her amelin karşılığını kendi cinsinden vermiştir. Ama tevekkülün karşılığına baktığımız zaman onun karşılığı nedir? Bir ecir, bir sevap değildir. Yani eğer tevekkül ederseniz size şöyle şöyle sevap veririm demiyor Allah Azze ve Celle. Ya ne diyor? Eğer hakkıyla tevekkül ederseniz ben size yeterim kafi gelirim buyuruyor Allah Azze ve Celle. Tıpkı ayette وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Kim Allah'a tevekkül ederse o ana yeter buyurduğu gibi. Dediğim gibi şu yani tevekkülünüzden dolayı şöyle şöyle ecir veririm sevap veririm demiyor. Tıpkı Diğer amellerin sevabında olduğu gibi bunun tamamen cezası yani karşılığı nedir? Allah'ın size yetmesi, Allah Azze ve Celle'nin sizi korumasıdır. Yeter ki kul Allah Azze ve Celle'ye gerektiği gibi tevekkül etsin. Bütün işlerini Allah Azze ve Celle'ye ne yapsın? Havale etsin sebeplere sarılarak. Mesela biraz önce Sebeplere sarılmadan bir tanesi nedir? Kim dışarı çıktığında derse ki Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah der ise doğru yola eriştirilir düşmanlarından ve şeytandan ne yapılır? Emin olur ve ne yapar? Allah ona yeter. Şeytan bile arkadaşına diğerine der ki Böyle bir adama yani Allah tarafından doğru yola erdirilen, Allah tarafından korunan ve Allah'ın kendisine yettiği bir kimseye sen ne yapabilirsin ki? Şeytan bile kendisinden uzaklaşır. O yüzden kardeşlerim bir kimse Allah'ın kendisine yetmesi veya e, Allah'ın kendisine kafi gelmesine karşı ne yapmaması gerekir? Şu sözü söylememesi gerekir. Yani ben Allah'a tevekkül ettim, Allah'a dua ettim de neden gerçekleşmediği bir söz söylememesi gerekir. Bakın ayet devam ediyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُ Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. اِنَّ اللّٰهِ بَالِغُ Allah muhakkak emrini yerine getirir. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ Allah her şey için bir takdir yapmıştır bir kader yaratmıştır Allah Azze ve Celle ne zaman ki onu yani o işi takdir etmişse o iş ne yapacaktır o zaman gerçekleşecektir ne önce ne de sonra yani ne önceye alma ne de geciktirme diye bir şey söz konusu değildir siz Allah'a tevekkül edersiniz hakkıyla tevekkül edersiniz işinize Allah'a havale edersiniz ama Allah'ın kifayeti yani size yeterli olması, yeterli gelmesi, her türlü işinizi görmesi, gidermesi, ihtiyacınızı gidermesi ancak ve ancak Allah'ın takdir ettiği bir zamanda gerçekleşir. Sakın demeyin tevekkül ettim de Allah haşa bana işte yeterli gelmedi veya beni korumadı veya benim duamı kabul etmedi. Likulli. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Allah her şey için bir şey takdir etmiştir. Ne zaman o takdir edilmişse o ne yapacaktır? O zaman gerçekleşecektir. Evet, bu yüzden Allah hepimize e, hayır versin kardeşlerim. Tülmidi sünnelinde Muavya radıyallahu anhudan gelen rivayette kendisi Müminlerin annesi Aişe radıyallahu anha'ya bir mektup yazıyor ve diyor ki bana bir mektup yaz ve bana onda da nasihat et diyor. Bunun üzerine Aişe radıyallahu anha muavviye radıyallahu anhu'ya şu mektubu yazıyor. Selamun aleyk, emma ba'd. Selam üzerine olsun. Fe enni semı'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Her kim insanların öfkesini kazanmak pahasına Allah'ın rızasını arzusunu diler ise Allah onu insanların sıkıntısından kurtarır. Ve her kim de Allah'ın öfkelendirmek adına insanları razı etmek için uğraşırsa bütün arzusu emeli o olursa Allah Azze ve Celle ve kellehullahu Allah onu insanlara bırakır. Vesselamu aleyk. Bu şekilde mektup yazıyor e, Ayşe anamız radıyallahu anha. Hadisi tekrar ediyorum. Her kim insanları kızdırmak pahasına Allah'ı razı etmek isterse Allah onu insanların sıkıntısından kurtarır. Yani Allah insanlara karşı Allah ona yeter her kimde Allah'ı kızdırmak, öfkelendirmek pahasına insanları razı etmek için uğraşırsa Allah Azze ve Celle onu insanlara bırakır. Bu kadar. Evet demek ki e, ne yapması gerekir? insanın daima arzusunun Allah Azze ve Celle'yi razı etmek olmalıdır ki Allah ona yetsin, Allah ona kafi gelsin. Allah hem dünyevi hem de uhrevi ahiretle alakalı hemmine, gamına kederine yetsin. Sübhanahu ve Teala. Evet yine bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim çok arzularını çünkü insanın dünyada birçok arzusu vardır birçok emeli vardır. Bütün bu arzularını tek bir arzu olan ahiret arzusuna döndürürse, Allah onun dünya arzusu için yeterlidir. Her kim de, kendisini dağıtırsa, yani Allah, e, dünya işlerinden dolayı, yani dünya işleriyle alakalı arzuları onu kendisini dağıtırsa Allah azze ve celle onun hangi vadide ya da hangi dere yatağında helak olduğuna ölüp, gildi, ölüp gittiğine aldırış etmez buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yani ikinci kısmı dünya işleri onu dağıtırsa Artık bütün emeli, bütün arzusu dünyayı kazanmak, dünya emellerini arzu etmek olursa Allah Azze ve Celle ne yapar? Onun hangi vadede, hangi dere yatağı, yatağında helak olduğunu, ölüp gittiğine aldırış etmez diyor. Ama bütün arzularını, dünyayla alakalı bütün arzularını tek bir arzu olan ahiret arzusu yapar ise, ona döndürürse Allah dünya arzusu için ona yeterlidir buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden kardeşlerim seleften gelen bir rivayette hayır ehli, ehli hayır birbirleriyle karşılaştıkları zaman veya birbirlerinden uzak oldukları zaman kendilerine birbirlerine şu üç şeyi tavsiye ederlermiş, nasihat ederlermiş. Birincisi her kim ahireti için çalışırsa, Allah onun dünyasına yeter. Her kim kendisi ile Allah arasını ıslah eder ise Allah ona insanlara karşı Allah ona yeter. Ve yine her kim gizlide yaptığını ıslah ederse yani gizlide yaptığı şeylerden de Allah'tan korkar ise Allah azze ve celle açığa vurduğu şeyleri de ıslah eder diye birbirlerine nasihat ederlermiş. Kim ahireti için çalışırsa Allah dünyasında ona yeter. Her kim kendisiyle Allah arasını düzeltir ıslah eder ise Allah onu insanlara bırakmaz, insanlarla olan sıkıntısını giderir. Her kim de gizlide yaptığını şeyleri ıslah eder ise Allah onun alaniyette herkesin gözü, gözü önünde yaptığı şeyleri ıslah eder diye birbirlerine nasihat ederlermiş. Allah onlardan razı olsun.